صل عليك الله يا خير الوراء تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tüm geceki derslerden devam ediyoruz. Ahiret hallerinden bahsediyorduk. Mahşerde neler olacağından, cehennem azaplarından, takva sahiplerinin Mevla'nın huzuruna e, binekli heyetler halinde götürülüşünden. Sonra o bahsi yaptık birkaç ders. Kafirlerin de ve, ve nesûkul mücrimine ilâ cehenneme virde. Ve nesûku bissevk edeceğiz. El mücrimine, günahkarları, suçluları ilâ cehenneme, cehenneme doğru götüreceğiz. Virden susuz develer, susuz develer gibi. Susuz develer nasıl, e, yani çok susuz kalmış. Deve biliyorsunuz 10 güne kadar susuzluğa tahammül eder. Fakat e, bazı kere deveye bir susuzluk hastalığı vurur. Ne kadar su içse doyamıyor. Doyamayınca e, su içiyor, içiyor, içiyor. Artık o kendini kontrol edemiyor. O e, susuzluk hali bir hastalık oluyor onda yani. Normal bir susuzluk değil. Böylece e, efendim e, çatlıyor. Yani bu devenin bir hastalığıymış. E, çatla hani derler ya yedi yedi çatladı, içti içti çatladı gibi. Deve çatlıyormuş hakikaten. Deve efendim bundan ölüyor. Şimdi mücrimleri de mahşerde 50 bin sene susuz bırakacağız. Mevla çünkü 50 bin sene mahşerde bir damla su yok. Mahşerde bir yudum yemek yok. 50 bin sene o felaketten sonra kafirler artık Ya Rabbi, ya Rabbi bizi rahatlat da cehennemle de olsa ateşle de olsa bizi bu durduğumuz yerden kurtar. Çünkü güneş tavan boyu yaklaşmış ama ee, herkes birbirine o kadar sıkışmış ki e, oturamıyor yani. Yersizlikten oturamıyor. Eylemiyor. Çömelemiyor. Çünkü birbirini böyle tutuyorlar. O kadar sık sıkışıklıktan çivi girmez yani. Hakikaten çivi girmez. O halde elli bin sene durulunca o gündeki miktarı elli bin senedir. Şimdi hal böyle olunca bunlar eee Bunalıyorlar, daralıyorlar. İşte o susuzluk hastalığına tutulmuş deveyi, deve nasıl suyu görürse suya nasıl koşar bunları da cehenneme öyle susuz develer gibi sevk edeceğiz. Yani adam cehenneme koşarak gidiyor ya. Çünkü allah Teala Teala insana öyle bir azaplar, çeşitli belalar gönderebilir ki adama cehennemi bile aratabilir. Adama cehennemi bile istetebilir yani. 13'ün adam cehenneme Efendim koşarak gidiyor. Niye? Bir rahatlık olur belki diye. Çünkü darlık çok fena bir şey. Sanki cehennemde genişlik var. Yok ama işte insan bir yerde bunal zaman şuradan değişeyim de ne olursa olsun ya ne olursa olsun olur mu? Daha beter gidiyorsun? E gidi insan. Soktu başını belaya. Mücirim oldu. Niye mücrim oldun? Ya. Mücrim suçlu demek En büyük suç şirktir En büyük mücrim müşriklerdir Allah ortak koşan kafirlerdir Ama Sen ne yaptın be adam Kendine yaptın yazık Namazları terk ettin Oruç tutmadın Ondan sonra ne diyeyim Zina ettin faiz yedin yalan dedin Nasıl yaptın bu işleri Bir vakit namazın kasten terkinden 80 sene cehennemi kendine hak ettin üstüne Üstlendin Yapmamalıydın bunu. Yazık ettin. Yazık ettin. Onun için mücrimleri, susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğiz. Ayeti kerimesinin tefsirindeydik. Mukadil Müslüman i radıyallahu anh birinci ayetini, Meryem suresi ayetleri bunlar, takva sahiplerini Rahman'a binekli heyetler halinde haşredeceğiz. O ayeti 2-3 derste bitirdik. O ayetin tefsirini yani ama aynı rivayet devam ediyor tabii ki. İki ayeti birden tefsir etmişler. Şimdi ikinci bölümündeyiz. Yani mücrimleri, bu da geçen derste de bir ders yapıldı. Kafirlerin cehenneme sevkiyatı. Geçen ders bir ders yapıldı. Bu onun devamı inşallah bu gecede bitireceğiz. Mücrimleri de cehenneme susuz develer halinde sevk edeceğiz. Cehenneme girdikleri vakit orada yanacaklar. Çok yanacaklar, e, derileri pişecek düşecek, pişmiş et kemikten böyle kendiliğinden ayrılır, tak diye düşer. On üç mülâne buyurdu, kullemane vajet jülüdühüm beddenle am Bu ha okumuştuk geçen derste. Ne zaman etleri derileri pişer ve düşer, biz onlara yepyeni başka deriler, taze deriler değiştirip vereceğiz diye zulügul azab azabı tatsınlar için. Yani. Ölüp de gitmesinler. Bir kereyle, iki kereyle, beş on kereyle azaplarını bitirmesinler. Yani olsun? Azapları sürekli olsun. Devamlı olsun. Ve böylece onlar azabı tatsınlar. Sürekli tazelensinler. Evladı azab ettime eder arkadaşlar. Erhamurrahim'indir ama Azizün intikamlığı da var. İntikam sahibidir. şedil ül Azabı çok şiddetlidir. sıfatı da var. ruh, ki ondan sakının buyurduğu da var. Kendinden sakındırdığı da var. Ve ehli Sakınılması gereken zattır. Haramlarından günahlarından kaçınılmayı hak eden zattır. Bu sıfatı da var. Bunları düşünmek lazım. Enar rabbul ladhi yuhşa Ben azabından korkulması gereken yüce Rabbim Allah buyuruyor. İn azab rabbike kelime mahzura. Yani Kur'an'da da var. Buzya buradan idi. Ee, bizim kitaplarımız bunu beyan ediyor. E Kur'an-ı Kerim'de de var. Şüphesiz in azab rabbike senin rabbinin azabı ki hani Sakınılması gereken, sakınılması ve çekinilmesi ve korkulması gereken bir azaptır. Öyle hafife alınacak bir azap değildir Allah buyurdu. İn azab rabbike lev akmalu lemin dafi. Senin Rabbinin azabı şüphesiz elbette gerçekleşecektir. Kimse onu def edemeyecek, savuşturamayacaktır. Hazreti Ömer Efendimiz at sırtındayken birinin bu ayeti okuduğunu duydu da bayıldı düştü attan aşağı. Üç gün camiye çıkamadı. Bütün eklemleri, mafsalları kesilmiş. Üç gün ziyarete gitti millet. Niçin? Bu ayeti dinlediği için. Bir ayet duymak ne kadar etkiliyordu sahabe-i kiram. Hz. Ömer gibi radıyallahu yüce zevatı ne kadar etkiliyordu. Onlar Kur'an'ı, hadisleri nasıl dinliyorlardı? Her şeylerini feda edebiliyorlardı. Onun için mallarını, canlarını. Çünkü ahirete yakinen şüphesiz iman etmiş oldukları için. Hiç tereddüt etmedikleri acaba yok. Biz de işte aramlardan sakınma çalışıyoruz. İbadetleri yapmaya çalışıyoruz ama aynı. Yine bir içimizde bir acaba belki vesvese kabirinden tabi. Acaba adam Müslüman olmaz ayrı dava. Ağzından desek yavur olur. Ama bizim de kalbimiz tam bu işlere mutmeyin olmadı, yatışmadı, yatışsaydı bizim de onlar gibi ayetleri duyduğumuz zaman bayılmamız lazımdı diye. Eski Selefi Salih'in döneminde vaizler, e, hatipler e, sohbet yaptıkları zaman efendim bir cenaze, iki cenaze, bazen üç, beş cenaze çıkıyordu sohbetten. Adamlar nasıl vaz ediyorlarmış, dinleyenler de nasıl dinliyorlarmış ya. İşte o zamanlar haramlar haram yemiyorlardı, haram konuşmuyorlardı, haram işitmiyorlardı. Şimdi her taraf haram doldu. Rızıklarımız karışık oldu. Faizler, rüşvetler karışık oldu. Önümüze gelen ekmek neyle kazanılmış? Bu yüzden ihlas azaldı, huzur azaldı, huşu azaldı, tesir azaldı, etkilenme azaldı. Hemen hemen yok denecek duruma düştü. Gözünden yaş gelen kalmadı ya. Bir ayet hadis dinlediği zaman etkilenen tüyleri ürperen tiril tiril olan bir adam kalmadı cemaatta ya. Ben bile eski cemaatları yani o, o, o 30 sene evvel, 40 sene evvel de ben biliyorum yani Efendi Hazretleri'nin sohbetleri ve o kurchi de Ağlamaktan beyin kanaması geçirecek derdik. Gece teçrütle ağlamaya başlardı, işra kadar ağlaması bitmez. Salli her tarafı mosmor olur, mosmor. Durur, durur, durur. Biraz yatıştı deriz. Bir de başta tekrar Allah Allah diyeceğiz. Ya de sakin ol kendine gel. Bu adam şey olacaksın beyin karaması geçir, damarların dışarı çıktı derdik. Mosmor olurdu ağlamaktan. Niçin? Cehennemi hatırlamaktan. Azabı hatırlamaktan. Yani Hürst Efendi ne günah vardı ki adamcağız? Gecesi gündüzü zikirle ihya etmek, ibadetle geçirmek. bir ya. Fuzul işi bir şey yapmaz Hep okur Kur'an'ı bitirir delal Hayrat delal Hayrat'ı bitirir Ondan sonra efendim Tarikat dersi Tarikat dersi bitirir Nafile namaz Onu bitirir Biri gelir vaaz eder Ona nasihat eder Sakal bıraktırma uğraşır Falan falan Adamdan derdi buydu Ama Geceden sabaha kadar Üç saat Beş saat ağladığını biliyorum Yani demek istiyorum Sahabe döneminden Yakın zamana kadar Bu tip insanlar Vardı Demek bunların rızıkları temiz, kazançları helal, tayyip, idi. tertemiz idi ki bunlarda bu tesir devam ediyordu. Şimdi bizde maalesef cehennemi anlatan en büyük, en tehlikeli, en korkunç hadis-i şerifler okunuyor da cemaatta hala külen var. Hala yanındakine dırdır eden var. Sohbetten çıkarken lay çıkan var. Ya sen bu, bu sohbeti dinleyen adam bari birkaç gün bir keyfi kaçması lazım. Ya bari birkaç saat bir insan moralsiz olur. Yani ahiret var, azap var. Ben acaba kurtulabilecek miyim? Mevla azabından çekindiriyor, sakın duruyor. Rabbin azabı sakınılması gereken bir azaptır buyuruyor. Sen nasıl korkmuyorsun ya? E burada kafirden bahsediliyor. Ya ne kafirden bahsediliyor? Kur'an-ı Kerim اتقنى رلتی عِدد bunu da söylüyor. Faiz yiyen Müslümanlara söylüyor. Ya ya eyühellezina amenu la takulur riba. Ey iman etmiş kullar, faiz yemeyin. Bu emri verdikten sonra, faizin yasaklığını bildirdikten sonra hemen peşi sıra gelen ayet Vettegunnaralleti o ateşten sakının ki, udetlil kafirin. Kafirler için hazırlandı ama Esas gayesi, hazırlanış gayesi kafirler için. Kafirler için hazırlandı ama sizi de atarım oraya Allah buyuruyor. E ey iman edenler diye buyuruyor. Sen nasıl diyorsun ki efendim ben kafir miyim? E Müslüman da atacağını söylüyor. Faiz gibi büyük günahlar işlediği vakitte. Diğer bir rahat kelimesi de ne buyuruyor? Estaizu billahi. Burası herkese dokunuyor. Hadi faiz yemekten mümkün mertebe sakındık, sakınıyoruz. Yine de krediye bulaşanlar çok oldu. Çok sıkıntılı Müslümanlar oldu. İşleri de battı. Hep iflas ettiler. Krediye bir şey edip de iflas etmeyen adam görmedim. Estağfurullah. Velatevrkenu ilalladîne zellemû Zalimler müştikler. Zulm işleyen yani şirk yapan kafirlere meyletmeyin. Ya bunu kime söylüyor? Kafire zaten denir mi ki kafire meyletme? Zaten adam gavur. Bu ayette gemir biz Müslümanlaradır. Zalimlerden murat innes şirkele zulmün azim. Şirken büyük zulümdür. Ayetiyle sabit olduğu üzere müşriklerdir. O zalimlere, o kafirlere, o Avrupa Birliği'ne, o Amerika bilmem nelerine, Rus gavuruna vs. Yahudi'ye, Siyonist'e, neyse Çin gavuruna da ekleyebiliriz. O zalimlere azıcık dağı yemeyletmeyin. Bak rukun favile çekiyor. rukun değil. Rukun meyli yesirdir. Yani azıcık meyletmeyin. İşte 10 gün Noel kutlamayın diyoruz. 13 gün yılbaşı kutlamayın diyoruz. 10 gün kafirler gibi tıraş olmayın diyoruz. on gün saçınızı kafirler gibi kestirmeyin. Alabrus, malabrus, Amerikan tıraşı bilmem ne yapmayın. İşte arkayı kesiyorlar, önünü bırakıyor mesela. Ebu Bekir'ecek efendimiz radıyallahu bu çocuğu öldürmekten beter ettiniz buyurdu. Bir çocuğun başını öyle kesmiştiler. Bu çocuğu katlettiniz buyurdu. Allah tasih kahretsin buyurdu. Böyle tıraş olun buyurdu yavrulara benzemekten dolayı. Kötü niyetliler öyle tıraş ettiriyorlar oğlanları. E yani şimdi zalimleri azıcık da meyletmeyin. Azıcık. Neler de giriyor neler. Onlar gibi elbise giymeyin. Yüzünüzü onlara benzemesin. Tıraşınız onlara benzemesin. Bıyığınız onlara benzemesin. He başınız onlara benzemesin. Kıyafetiniz onlara benzemesin. İç kıyafetiniz onlara benzemesin. Efendim eviniz benzemesin. Hiçbir şeyiniz. Ticaretiniz, alışverişiniz, konuşmanız, yürümeniz, ya oturmanız. Adam elini böyle arkasına atmış, böyle yaslanmış tekel üstüne. Ettekuldu kıdetul mağdubi aleyh. Ne buzd ona? Allah'ın gazap ettiği Yahudiler gibi niye oturuyorsun? Sahabeden zat idi yani bilmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese kimse bir şey bilmiyordu ki. Yani oturma şekline kadar müdahale ediyor. Oturma şekline kadar. Elbisenin şekline kadar. Sahabeden ganimet malları dağıttı bazılarına. Sonra ertesi gün biri giymiş gelmiş. Ne buyurdu ona? İnna min Bu giydiğin kafir elbisesidir. Bunu giyme buyurdu. Ne yapayım onu ya Resulallah? Yak onu buyurdu. Dedi ya Ruzoğlu bunu sen verdin bana. Ben sana kumaşını verdim. Sen kafir şekline giymiş, dikmişsin. Kafirlerin kumaşları bize serbesttir. İngiliz kumaşı bilmem, İtalyan kumaşı bilmem ne. Kumaşları serbesttir. Dokumalarını alırsın. Ama onların gibi şekle bürünemezsin. Ya Müslüman şeklinde. Cübbe yaparsın, şalvar yaparsın. Entari kamüs yaparsın. Bu olur. Japon kumaşından sarık yapıyoruz biz. En yani kıymetli sarıklarımız güzel Japonlardan. Japonlar da Müslüman değil. Ama sarık yaparsan olur. Gidip efendim duak yaparsan, kafirlere benzeyen bir kıyafette varsan caiz değil. Bu kafir elbiselerindendir. Bunu giyme buyurdu. Yani İslamiyet yemeğine karışır, içmeğine karışır. Yerken kaşığı nasıl tutuyorsun? Gavur gibi tutmayacaksın. Halil Adar Efendi babamız kızardı. Şöyle tutma. Kafirlere benzeme buyururdu. Böyle tutacak kaşığı. Bazı böyle kürek gibi böyle tutuyor. Şöyle. Bu mesele yasak. Böyle tutuyor. Görünmüyor belki ekranda güzel. Bilmiyorum. Ha Demek ki zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ne olur sonra? <gülüyor> ateş dokunur Ne demek ateş dokunur? Yani cehennem gavurları yakar ama sen Müslümanım diye kurtaramazsın. Sana da dokunur. Onun için... ...ben kafir miyim de beni niye korkutuyorsun... ...efendim kafirler hakkındaki ayetleri... ...niye bana okuyorsun... ...diyemezsin... ...çünkü bu hadis-i şeriflerden korkmak var... ...bir de son nefeste imanlı öleceğimiz belli değil... ...ya son nefeste kafir ölürsek... ...kafir ölenlerin ahiretteki... ...vahim akıbetlerini duyacağız ki... ...kafir ölmekten daha çok korkacağız... ...sakınacağız... ...kafir ölmeye sebebiyet veren günahlardan... ...kaçınacağız ve imanımızı kurtarmak için öğretilen bütün dua ve zikirleri yapacağız ki kafirler gibi cehenneme girmeyelim. Müslümanlardan da cehenneme girecekler var. Büyük beladır. Onun için cehenneme eli cehenneme sevk edilir buyuruyor. Burada buyurmuyor ki sade kafirler. Dikkat et. Mücrimler diyor haddede. Mücrim, Müslümanlardan da mücrimler var. Fasıklar var, mücrimler var, zalimler var. Müslüman adam ama günahkar büyük suçları var. Zalim, zulüm yapıyor, kulakları yiyor, karısına zulmediyor, komşusuna zulmediyor, ortağına zulmediyor, işçisine zulmediyor, zalim. Namaz, oruç ayrı bir şey, Müslümanlık ayrı bir şey. Ameli bozuk adamın, zalim. Onun için mücrimleri cehenneme susuz develer gibi sevk edeceğiz. Ve her ne zaman etleri pişse ve düşse yeni deriler, taze deriler vereceğiz, azapları ziyade olsun diye. Her gün yedi kere bütün etleri, derileri değişiyor ya cehennemde. Her gün yedi kere taptaze deri ve et veriliyor. Yeniden cayır cayır yansın da acısı yüreğini yaksın diye. Ya yüreğini yakar. Bu acayip bir şey yani. Ne buyuruyor? Ne demek o? İnsanları ayıplayan, ardından çok gıybet eden, yüzüne de insanları böyle hakaret eden o namussuzlara yazıklar olsun. Cehennemde Veil Vadisi var. Tabii belli bir gırdan bahsediliyor sebebi üzüyle. Ama hüküm umumidir. O sıfatta olan herkese. Elle diyeceğim mali ve hadde. Malları yığmış, yığmış, stok yapmış, saymış, saymış, depolara yığmış, koymuş ve hatta kasalara paraları, dolarları, euroları yığmış. Yahsebu enne male u Sanıyor ki malı onu ebedi bırakacak. Yani zannediyor ki nasıl olsa karada ölüm yok. Karada da ölüm var, havada da ölüm var, denizde de ölüm var. Velev kuntu fi burujin müşeyede. Haine ma tekunu idrikumul bebe. Nerede olursanız olun ölüm size yetişecek bulacak. Velev kuntu fi burujin müşeyede. İsterseniz siz sabah sağlam kalelerin kulelerin içinde olasınız. ...kelle aleyhum fil ...asla... ...malından sebep... ...yok milletvekilmiş, bakanmış, başvekilmiş... ...reysi cumhurmuş... ...rütbeliymiş, paşaymış... ...yarbaymış... ...ne mal... ...ne mensıp... ...ne rütbe... ...ne mevki'i, ne makam... ...kimseyi ebedi bırakamaz... ...eğer Allah'a isyan etti, şeriatı, sünneti terk ettiyse hutamaya ye atılacak. Yemin ediyorum Allah buyruyor hutamaya saçılacak. Hutame nedir? Kırıp geçiren. Cehennemin öyle bir dalgaları falan var ki okyanusta öyle diyor 10 metre, 20 metre, 50 metreye çıkan dalga, tsunami oluyorsa dalga bilmem kaç metre oldu. Hikaye. Cehennemdeki ateş dalgaları birbirini kırıp geçiriyor. Birbirini yiyip yutuyor. Öyle ateş var, ateş ateşi kırıyor, yiyor, yutuyor ya. Hutame'ye atılacak diyor. Nedir hutame? Ve ma edra kemel hutame. Habibim sana bildiren nedir ki hutame nedir? Bilen yok ki bildirsin. Bu zamana kadar. Kur'an'da ben ilk olarak bunu ediyorum Allah buyuruyor. Bu ismiyle cehennemin bu ismini ve vasfını. Onun için ancak Allah bilir ve sana bildirebilir. İşte şimdi sana bildiriyorum. İnsanların aleyhine konuşan gıybet dedikodu iftira yüzüne hakaret eder. Ardında gıybet eder. Böyle bir terbiyesiz aksi adamlar. İslam'dan nasipleri yok. Hutame'ye atılacak buyuruyor. Hutame nedir? Bak şimdi sana bildiriyorum. narullahil <gülüyor> mukade, Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Nasıl tutuşturulmuş? 3000 bin sene yakılmış. Yakılmış, yakılmış. Hakimler rivad ediyor hadis şerife. Öyle hatırlıyorum yani. Bin sene yakılmış. Kor haline gelmiş. Bin sene yakılmış kırmızı olmuş, bin sene daha yakılmış, sipsiyah olmuş. Fehiyyel an sevda muzlime. Şu anda cehennem üç bin sene yakılıp tutuşturulduktan sonra zifiri karanlık, sipsiyah vaziyette. Ama ateş, ama ateş o kadar yanmış, kendi kendini yakmış, sipsiyah. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Nasıl bir ateş? Elleti Dikkat et. Demin dediğim yerden bu sureye gel. Bak koca bir surenin manasını vermiş oluyorum bir sohbette. Koca bir sure bu. Bir sure mi? Bir ayette bazı yere kaç gün kalıyoruz. Koca bir sureyi nasip oldu veriyoruz işte şimdi manasına. Elleti o ateş ki tattali'u nüfuz eder. <gülüyor> İşler alel efide. Bak dikkat et. Göğüslere demiyor, sudur demiyor. Kulüp, kalplere demiyor. Ya ne diyor? Efide. Gönüllere diyor. Yani İnsanın yüreğine işliyor, yüreğine. Yürek acısı acayip bir şey. Ben bir kere hayatımda, birkaç kere tabii şey oldum. Ne onun adı? Anji oldum. Birkaç kere de ameliyat oldum, bypass oldum. Sonra bir daha stent oldum, boynumda oldum falan. Bir keresinde bir balon yaptılar. Balon yani bir damarı stent taktılar, bir damara da balon yaptılar. Balon yapılanlar bilir. Tabii herkes aynı acıyı çekmemiş olabilir. Ben hayatımda bir kere öyle bir şey gördüm daha görmedim. Çünkü ben hiç kalp krizi falan geçirmediğim için krizlerde de öyle oluyormuş. Ben onu bilmem. Ama yüreğimin içinin nasıl acıdığını ve ağrıdığını öyle bir hissettim. Öyle bir nasıl biliyor musunuz böyle bütün vücuttan geldi geldi noktasal olarak o kalbin böyle içinin merkezinin en derin noktası nasıl böyle acıyor. Allah Allah dedim. Ben böyle bir beni ağrı sancı gördüm ama böyle bir şey. Tabii bu cehennemdekinin binde biri mi, yedi yüz binde biri mi, kaç binde biri mi belli değil. O ateş ki yüreklere nüfuz ediyor. Yüreklere. Yakacak, yakacak, yakacak. Daha yüreğin yakacak yani. İnneha aleyhim <gülüyor> mu'sadeh. Şüphesi o cehennemin ateşi var ya. O kafirlerin o cehennemde yananların üzerine mutbaka yani. Mutbaka demek tabaklanmış, tam üstüne kapatılmış kapatılmış. Ne demek kapatılmış? Uzatılmış uzun uzun direk gibi tüplerin içerisinde. Şimdi bazı böyle var oksijen tüpleri bilmem tüpleri böyle büyük tüpler var. Adam boyu bir adam sar içine tüpün. Şimdi adam cehennemde yanarken o kadar bağırıyor ki bağırmaktan canı çünkü bile yanındakiler rahatsız ediyor. Kiminin azabı düşük. Aynı tabakada yansa da aynı şiddeti hissetmeyebilir. Yani azabının durumuna göre kimin de takvip var. Cehennemde azap e, yani kafirlerden de azabı hafifletilen var. Azabı bitmez. Azabı bitmez ama hafiflik olabilir. Onun için e, cehennemde Ebu Leheb'in bile hadis-i şerifte var ya Bukhari'de de geçiyor. Cehennemde pazartesi günleri e, cariyesinin, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, doğunca cariyesi ve validemiz dedi ki yeğenin oldu. İşte, Abdullah da erken öldü için babası. Ee, radıyallahu anh ee, işte, tabi o erken öldüğü için e, kardeşleri çok üzülmüşlerdi genç çocuğu da doğmamıştı da efendim sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak doğunca ona da cariyesi e, e, müjde getirince dedi ki seni azat ettim sevinçli haber getirdin hürriyetine hürriyetine kavuşmasın dedi o da pazartesi gününe denk geldi onun için her pazartesi her pazartesi cehennemde bir parmağının boğumundan bir su içiriliyorum yani Cehennemde bazıların azabında hafiflik vardır. Hafiflik vardır. Bu yüzden efendim asla cehennemden çıkamazlar. Kafirler cehennemden çıkamazlar ama dünyada amel işlemiş olabilir. Mesela bazı kavur vardır hem kafirliğine bir de zalimlik eklemiştir. Yani çok büyük eziyetler yapacak. Bazı kafir vardır zalim değildir. Mesela işte efendim hayvanları korur, insanlara yardım eder. Kafirdir, Hristiyandır, Yahudidir, Müşriktir, Budisttir. Japonlarda da böyle çok insancıl şeyler var. İmansız Müslüman olmayan kafirdir. Müslüman olmayan herkes kafirdir. Öyle Yahudi mümin oluyormuş da Müslüman olmuyormuş da mümin oluyormuş. Nasıl mümin oluyor ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin inanacak, inanan zaten tabi olacak. Tabi olunca da Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmadan mümin olunmaz. Böyle bir saçmalık, zırvalık dinler arası diyaloğun palavralarındandır bu. Bu paralarlara asla itibar etmeyin diye çok vazettim senelerce. Müslümansa mümin demektir. Müminse de Müslüman demektir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Onun için şimdi bazı Müslümanlar var zalimdir. Bazı da kafirler var rahimdir. Merhametlidir, zalim değildir. O insanların elinden tutar yolu geçirtirir. Böbreğini verir bilmem ki de hastanelerde millete iyilik eder falan filan. Böyle kafirler olabilir. Şimdi bu da kafir olduğu için cehennemde yanıyor. Zalim kafir de cehennemde yanıyor. Şimdi aynı azabı görünüşte görürler. Ama zalime onun şiddeti fazla hissettirilir. Hani ne derler? Nem oranı yüzde kır. Hissedilen yüzde yetmiş. Anladın mı Bir de hissedilen var. Yani deprem 4.5. Ama hissedilen 6.25. Mesela. Çünkü bazı keref bölgeye göre de fazla hissediliyor. Taşın altı sağlam olan taşlık bölgede 7 şiddeti az hissediliyor. Altı boş olan bölgede Dört siddeti yediden fazla hissediliyor. Anladım. Onun için burada herkes aynı azapta gibi görünür. Hissettiği işkence bir olmaz. Kafirliğine bir de zalimlik eklemiş mi, eklememiş mi? Bazı hayırlar yapmış, iyilikler yapmış. Amellerinden hayır göremez. Yani cennete gidemez. Gidemez ama cehennemde azabı hafifletilmek muamelesi görür. Onun için bazı kafirler öyle bağırıyorlar ki aynı tabakada yananların kulakları sahur oluyor. Ya Rabbi diyorlar bizi zaten yakıyorsun. Yaktığına bir şey demiyoruz. İstersen de zaten. Diyemiyoruz demek istiyor. Fakat Ya Rabbi bu adamın bağırmasından durduğumuz yerde azabımız iki kata çıkıyor. Ne olur şunun sesini bizden kes. Bu sefer Mevla buyuruyor ki bu çok bağırıyor. Onun için bunu tüplü azaba koy. Cehennemde tüpler var böyle uzun direk gibi. O tüpün içi ateş dolmuş. Adamı da o ateşin içine o tüpün içine koyuyorlar. Ondan sonra da o tüpün ağzını da kapatıyorlar. Demir potalar vardı benim babamın fabrikasında. Ben çocukken giderdim. Yanına kaç metreden yanaşılmıyor. Lav atıyor lav. Pota kıpkızıl oluyor. Potayı kendileri ellen tutup çekemiyorlar. Yani kimse yanaşamaz yani. O viçler vardı. Düğmeler var. Uzaktan düğmeye basıyor. O potayı yaktığı yerden yani. Şeyin içinden kazanın içinden. Potayı çekiyor. Demirleri. Ona bir şey diyorlardı. Kalbeniz değil mi bilmem ne tel yani. Potada yanmış tel. Onu çekiyorlar. Ayağa kaldırıyor böyle bakıyorsun dijital. Sonra getiriyor soğutma yeri var Bu tarafta soğutma yerine indiriyor Saatler geçiyordu ben orada duruyordum Saatler geçiyordu hala Orada soğuyan potanın yanına Yanaşılmıyor kapağı bir açılıyor Telleri ben hep biliyorum çocuklar gidiyordum Teller kıpkızıl ha şu kırmızı gibi Böyle şeyli tel Yani Ne diyorsunuz ona Balya balya tel Tel böyle kıpkırmızı. Ondan sonra o kırmızılık yavaş yavaş iniyor, iniyor, iniyor. Bilmem ne saatler geçiyor da soğuyor. Soğuyor. İşte o potanın içi, kapağı ağzı kapatılmış. Kaç metreden yanaşılmıyor. O da biraz azabı cehennemi düşünüyordum herhalde. Ben çocukluktan da düşünürdüm böyle şeyler. Düşünürüm, düşünürüm, kaçınırım bir şey de yapmam ama yine de düşünmek iyi bir şey. Arada insanı frenler. Demek ki cehennem ateşi diyor onlar üzerine tabaklanmış, kapaklanmış. Uzun tüpler içerisine. Çünkü adamdan rahatsız oluyor. Adama diyorlar ki sen milletin içine yanmanın da bir hukuku var. Yanarken de kalkıp karşı yanındakine zulmedemezsin. Sen dünyada zalim idin herhalde burada da bağırma, bağırmaktan milleti rahatsız etti. Hadi alıyorlar onu tüpün içine koyuyorlar. Ne oldu? Ne onun sesi dışarı çıkabiliyor. Ne başkalarının sesini o duyabiliyor. Allah gösterme ya Rabbi gösterme. Ya Rabbi muhafaza et. Ya Rabbi sehuller seherler hürmeti. Öyle korkunç bir şey ki yalnız kalmak, tek kalmak, havasız kalmak, nefessiz kalmak. Bir de içinde ateş dolmuş, bir de yanmak, bir de kapağı da üstüne kapatılmış. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım size içki içenler hakkında. Yarınki sehurde de onu okuyayım inşallah. Yarınki sehurde de onu okuyayım inşallah. Görülmemiş bir şey. Bir dinlediğin zaman tüylen diken diken. Aman yarabbim diyorsun ya böyle de mazap olurmuş ya. İşte onun için zıkkımları içme yani. Bağırık adamı. Şimdi hadis-i bir ara veriyoruz. Ee, bu hadis-i şerifi daha başlayamadım bugünkü bölümünü ama hemen bitireceğiz. Bir dahaki bölümde bitireceğiz inşallah. Rabbim azabından gazabından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bismillah ve elhamdülillahi ve salat ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala ve sahibi ecma'in. İştah kaçıran, keyif kaçıran, uyku kaçıran, moral bozan sizin deyiminizle e, meseleler anlatıyoruz. Birkaç gecedir sahurda bunlardan bahsediyoruz. Bahsetmekte lazım arkadaşlar. Mevla bahsediyor? Cehennemini niçin bu kadar ayet kelimelerinde kerimelerinde zikrediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde niye bu kadar anlatıyor? Ciltler dolusu kitap var bende. Kitap, kitap sıfatil cenne. Bughari'nin içinde müslü müddeti. Yani hadis kaynaklarında da cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları diye bölümler var. Özel, müstakil kitaplar yazan alimler var. Sıf cennet, cehennem hakkında. Cehennem hakkında kıyametin ehval yevmil kıyame kıyamet günü şiddetleri hakkında müstakil hadisler var. Kitap var. Kitap. Bunlar niye koymuş büyüklerimiz? İbret alalım. Başımızın çaresine bakalım. 13'ün Şimdi hadis-i şerife devam ediyorum. Mücrimleri cehenneme susuz develer halinde sevk edeceğiz hadis-i şerifinden. Dün kalan yerden yani. Bugünkü birinci bölümde e, mukaddime gibi oldu. Gir, girizgah yapmış olduk. Şimdi hadis-i şerifi bitirelim. E, rivayeti yani. Bu rivayette tabii hadis-i şeriflerden toplanmıştır. Cehenneme giren adam feyda ateşe susadığı zaman Nasıl susamaz ya? Biz burada durduğumuz yerde susuyoruz. Ateşin içinde adam susamaz mı? Bana su verin diye bağıracak. Su, su, su. Beş yüz sene, bin sene, bin sene adam su ister mi, bağırlar mı ya? Ümidi keser, susar ya. Ümidi kessen ne olacak? Mecbur bağıracak. Ona ne getirecek? Hamim getirecek. Hamim ne? Aman ya Rabbele. Ben yeşvil ucu, Su istedikleri zaman yüzlerce sene imdat et isteye Medet ya Rabbi, su ya Rabbi diyecekler. Onlara zeytin tortusu gibi sipsiyah, yanık bir su getirilecek, yeşvil ucu daha suyu yüzlerine yaklaştırırlarken, dumanından, sıcağından yüzlerini kebap edecek, derilerini, etlerini sökecek, düşürecek. Bir ise şarap, ne kötü içecek. Mesela et La! Cehennem ne kötü istirahat yeri. Var ya öyle oteller, kaplar, bilmem erkek, karışık, kurucuk, zina, mina her şey. İşte Yazarlar, bilmem ne dinlenme tesisleri. Işte. Cehennem ne kötü dinlenme tesisleri. Ya. Ne kötü içecek, ne kötü istirahat yeri. Yani Mevla burada tehekküm muamelesi yapıyor. Hiç cehennemde istirahat olur mu? İşte yerin orası Mevla. Niye içtin zekkumları, rakıları, biraları? Niye içtin şarapları? Ondan sonra cin tonikleri bilmem ne. Niye içtin bonzayları? Esrarları, afyonları, eroinleri, kokainleri? Niye içtin? Ne zorun vardı? Cehennemde ebedi içmek mi istiyorsun? Ne kötü içecekler. Cehennem ne kötü dinlenme yeri. Ayeti görüyor musunuz? Hamim getirecek. Hamim hakkında daha okuyalım. İneşe cezzale zekum hamim. Kaynar su, hamim kaynar su demek. Öyle bir kaynar su ki zekum aci ziyade günahkarların yiyeceği olacak. Zeytin tortusu gibi hem de aynı zamanda kapkara olacak. Boğazdan takılacak, geçmez olacak. Yagli fi'l butun bi de mecbur onu yiyor, içiyor. İçtiği zaman yediği zaman karnında kazan gibi kaynayacak. hamim, hani kaynar su nasıl ki fokur fokur üstündeki kapağı hoplatıyor. Bazı kere kapağı da fırlatıp atıyor. O kadar fokur su yakınsa fokurdamalar o kadar çok oluyor kapağını atar. Tutun yakalayın bunu. Çekil sürükleyin cehennemin ortasına getirin Allah buyuruyor. Duhan suresinin ayetleridir bunlar. Sübne sonra kafasından aşağı kaynar sudan dökün. Nasıl bir şey biliyor musun? Dumanından derilerin dökülüyor dumanından. O kadar hararet bir de onun üstüne döküyorlar. entel Tat bakalım bu azabı nasılmış. Hani sen aydın paşaydın. Beyefendiydin, şerefliydin. Zengindin, mal sahibiydin. He, vekildin, bakandın. Bilmem neydin. Keremliydin. Ulu uluydun. Hava atıyordun, Caka satıyordun. Tat bakalım nasılmış. Kur'an'a inanmaz, Şeraata inanmaz. Ehli sünnete uymaz. Ehli sünnetten çıkmış, gitmiş. Kendi kafasına mezhepler uyduruyor, saçma sapan. İnne âdeme bi temterûn. İşte siz şüphe diyordunuz ya, var mıymış, yok muymuş. Bakın tadın bakalım, var mıymış, yok muymuş. Bu ne bela ya Kaynar su ne demek arkadaş? Yine Atik erime de var velu <gülüyor> makamum yani yusharu bi ma fi butunim bel o kaynar suyu içtiği zaman hamimi buyuruyor bu da hac suresinde olacak yusharu bi ma fi karınlarında olan bütün ne varsa bağırsak, bağırsak mide hepsini dökecek ve culut derileri de dökecek bütün derileri o kaynar suyu içtiği zaman deriler lime lime dökülecek Buna kim dayanabilir? Ne yapın ne edin canınızı cehennemden satın alın arkadaşlar. Bin kere kulü Allah okuyan canlı cehennemden satın almıştır diyor hadis-i şerif. Okuyor musun? Bütün iş geliyor zikre duaya dayanıyor. Hey gidi muhteremler muhteremeler. Bu sohbetleri duyurun duyuranlar az Duyuranlara en kabul saatlerinde dua ettim. Yine de özel dua diyorum. Bir kişi duysun cehenneme azabı belki korkası gelir belki vaaz dinleyesi gelir belki tutası gelir. Bir kişi belki namaza başlar. Bir kişi zinadan, haramdan belki kurtar, içkiyi bırakır. Niye acımıyorsunuz insanlara? Kendiniz dinliyorsunuz. Hoca çok güzel konuşuyor. Ben ne güzel konuşuyorum. Bu sohbetler kimlere ulaşır? İnsanlara ulaşırsa muhteberdi. Yoksa e ben kendi kendime burada konuşurum. Amel etmezsem ben de yandım. Amel edersem kazanırım. E sen de amel edersen kazanırsın. Amel etmek nereden geçer? İnsanlara acımaktan geçer. Kendin dinliyorsun, millete dinletmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara mesaj atmıyorsun, telefon açmıyorsun. Sohbet var, dinle Allah, ahiret var. Bak cehennemde neler var. iki günlük dünya bitti bitiyor. Biz aldandık gidiyoruz, birbirine uyaralım. Niye demiyorsun? Bir an evvel milleti ikaz edin. Bak, hadis-i şerife başladık. Neresinden dönersek kârdır. 10 dakika, 10 dakika, 5 dakika. Milleti uyarın ya. Sabah, sahur belli, iftar belli. Saatlerimiz belli. Her gece bir buçukta. Niye kaçırtırıyorsun millete sohbetleri? Başka dinleyorsunuz zıp zıp atlıyorsunuz o yana bu yana fuzuli fuzuli şeyler. Konuşuyorlar. Doğru dürüst konuşan az var. Çok az var. Ben doğru söyleyeyim size. Hakkı söyleyen az var. O kızdırılmış su su su bağırıyor. Kaynar su getirildiği zaman yüzüne yaklaştırıldığı zaman sekatala müveciyim. Yüzünün etleri Dökülüyor Sonra Efendim O Bütün yüzündeki etler lime lime dökülüyor İskeleti çıkıyor kemiği çıkıyor Sonra Yanına daha yüzüne yaklaştırırken Derileri düşüyor Suratları kebap ediyor Sonra o su ağzına giriyor Adam o kadar suya hasret kalmış ki Akan bir şey olsun da Velev ki ateş aksın Kaynar su ya. Ama akan bir şey istiyor. Ne hasretlik Allah. Rahat rahat sular içiyoruz. Şimdi sahurda siz de rahat rahat içiyorsunuz. Ağzınız açık daha. imsak olmamış. Yiyin için afiyet olsun. İçin. Soğuk suları, sütleri, neyse efendim limon otaları, şurupları, şerbetleri. Afiyet olsun. Oruç tutacaksınız. Allah size helal etmiş, muba etmiş. Hatta sevap bile veriyor sahurda yediğiniz için. Oruç tutmak niyetiyle. Ama bir de şu düşünün ki ebedi ahirette hiç susuz e, su bulamamak ve böyle bir felakete maruz kalmak tehlikesi hepimiz hakkında söz konusu. Kimse bana olmaz diyemez yani. Peygamber değiliz ki garantimiz olsun, teminatımız olsun. Fetes kudu atrasu bütün dişleri ve enyabu azu dişleri ve lihatu çeneleri ne çene kalıyor? İçer içmez. Ya o içinir mi? Ağzını aldığın anda dişler, bütün damaklar, bütün çeneler hepsi dökülüyor. Tümmeyyat hulü <gülüyor> Sonra karnına giriyor çünkü ağızdan girince karnına giriyor. Fevkat du'amahu bütün bağırsaklarını paramparça ediyor. E ayet var. Ayet versu'lullah. Keman keman ve galidun fin nar hamiman Kital suresi. Bir ismi de Muhammed suresidir. Orada ne buyuruyor? Meselü cennetilleti muttaqun. Haramlardan sakınan takva sahiplerine söz verilen cennetlerin o ilginç halini anlatayım mı size? fiya nهارı mimma in gayri asin hiç kokmayan küflenmeyen, kokuşmayan sular var sulardan ırmaklar var dünyanın suyu biraz dursa kokusu bozuluyor tadı bozuluyor kapalı kalsa Orada ırmaklar he dünyadaki kaliteli sulara mı benzer cennetin suları ne ne karnını ağrıtır, ne efendim e, terletir ne bir şey yapar ne idrara çıkartır Fenharu min lebnin le me tegayyir taam, bozulmayan, ekşimeyen efendim, sütten ırmaklar var. Fenharu min kamril lezzatil içenlere lezzetin ta kendisi. Lezzetli değil, lezzetin ta kendisi. Cennet şarabı. Cepten parayı almaz. Aklını başından almaz, başına ağrıtmaz. Şarap ırmakları. Fenharu min bu musaffa, haliz, mumsuz safi bal. Dünyada halis arı balı, safi diye yemin etse adamı başı ağrımaz. Arı yapmış ama arıya ne yedirmiş? <gülüyor> arıya şeker yedirmiş. Durum bu. Nerede cennetteki halis sırmaklar? Ve <gülüyor> leunfiyem min kulli semerat. Her türlü meyveler, ürünler, sebzeler. Yemekle bitmez, 70 bin çanaklarla, halelle geliyor. Sah sahfeler sahfe çanak demek. Çevişiz sahaf gelir. Yutafu alim bis sahafi min zehebin ve Altından çanaklar, küpler. Bir tanesi, e, efendim, 70 kişiyi doyuruyor. Ondan 70 bin tane geliyor. Birinci yediğinden aldığı lezzeti sonuncudan aynı alıyor. Ne şişkinlik var, ne gaz var. Cennette böyle yemek var, diz boyu içmek var, yemek var. Bu şimdi benzer mi? kemen ve benzer mi? cehennemde ebedi kalacak olana ve su en o kaynar sularla suvarılacak olana ve emrahum o suyu içtiği zaman bağırsaklarını paramparça edip dışarı dökecek şekilde azaba maruz kalana bu adama benzetilir mi bu adam onunla hiç benzer tarafı var mı cennetlere cehennemlere neli var başına böyle işler getirmeye içtiği zaman bağırsaklarını paramparça edecek ve derisini pişirecek bütün derileri dökülecek. Nikavli azze ve celil'de de var. Haç suresi 20 21. Haçermesinde. Yusru harubi mafi butun ve'l Burada rivayette geçiyor yine. Karınlarında olan, içinde, içlerinde olan, derilerinin de dışlarında olan her şey onunla eritilip akıtılacak. Ve le'ummeqamim demirden kamçılar da cabası bir yandan içiyor yanıyor bağırsakları parçalanıyor bir yandan da demirden ateş gibi kıpkızın olmuş demirden kamçıları yiyor. Fevaddebune maşallahü teala en Böylece Allahu Teala'nın dilediği süre azap edilecekler. kazenete cehennem. Ondan sonra cehennemin bekçilerine yalvaracaklar. Gafir suresinde. rabbekum min azab. Ey cehennemin hazinleri bekçileri. Biz çok çektik. Yüzlerce senedir yanıyoruz, pişiyoruz. Binlerce senedir su dediyoruz, kaynar sular geliyor. İçimiz dışımız eridi gitti. Ne olur Rabbinize yalvarın da. Bir gün olsun azabı bizden hafifletsin. Azapsızlık nasıl olmuş? Bir gün olsun dinlendirsin. Rabbim bize, bize bir hafiflik, hani bir insan ağrı çeker çeker, arada bir on dakika ağrısı geçer. Hani bir nefes al, o arada uyur yani. Yoksa ağrı uyutmuyor onu. Pirabu göçün 10 dakika uyku nasıl görüyor biliyor musun? 10 gün uyumuştan daha makbule geçiyor. Çünkü acı dur, durdu diye biraz. Rabbinize yalvarın. Ne olur? Bir gün olsun azabı kafiflesin. Fela <gülüyor> yujibu ne Bin sene dua edin, dua edin diye cehennem bekçilerine yalvarıyorlar. Onlar onlara cevap vermiyorlar. Medun emalike nurbain <gülüyor> amen fela yujibu. Sora malike çağırıyorlar. Malik kim? Cehennemin baş görevlisi. Cennetin baş memuru muazzafir Rıdvan. Cehennemin baş görevlisinin adı Malik. Ve neade wuha Maliku aleyne arabbuk. Seslendilerdi. Ayet de var, adı var. Cennetin rıdvanı hadislerde var. Malik'in ki Cehennemin bekçisi, baş görevlisi Kurandaki da geçiyor. Seslendiler ki, ey Malik, ne olur Rabbim bize kararını versin de öldürsün, bitirsin bu işi. Biz dayanamıyoruz. Qaleenne kum Malik de cevap verir. Allah buyurdu ki, şüphesiz siz orada ebedi kalacaksınız. Hiç çıkmadan azab olacaksınız niye? Lanca cinakum bil hakq velakinne ekserakum lil hakq karihud. Biz size hakkı getirdik. Kur'an, sünnet, ehli sünnet, hadis-i şerifler, bu vaazlar, bu sohbetler haktır. Şimdi cehennemde bağırıp duruyorsunuz, ölüm istiyorsunuz. Ama biz size gerçekten hakkı hakikati getirmiştik. Ama ekseriniz hakkı istememiştiniz. Terih görmüştünüz. Siz hakkı istemediniz. Mevla istemediniz. Şeriat sünnet istemediniz. Ehli sünnetten kaçtınız. Şimdi belayı buldunuz. 40 sene Malik'e çağıracaklar. Felâcîbûn Malik bir kere ne diyorsunuz diye cevap bile vermeyecek. Fakûlûne qadâûne Ya cehennem bekçilerine çağırdık, bağırdık. Sonra Malik cehennemin ilk görevlisine çağırdık, cevap alamadık. Helû mu O zaman kendi kendimize feryadı yadû fikranı bastıralım. Fe Bin sene boğa her dediğimiz konu var ya. Konu böyle bir dakika, bir saat değil. Bu feryat konusu bin sene mesela. Ya Nasıl oluyor bin sene bir adamdan ses çıkan ben şurada iki dakika daha sesim çıksa sesim kesilecek. Nefesim kesilecek ya. Şurada rahat yerde, klimalı ortamda bu, bu konuşacağım. Bu, nefesim şey oldu. Bin sene bir adam feryat ufikan basar da bağıracak. Cehennem bu arkadaş. Ama onlardan bir şey hedef edemeyecek. Fümmeğulün ehlün nasber sonra diyecekler ki ya bu kadar bardık bir şey olmadı bir de sessiz duralım sabredelim belki sabredersek Allah acır bize feyselberu <gülüyor> fele sabır sabır sabır asla onlardan bir şey defedemeyecek o sabır onları kurtaramayacak fekulü <gülüyor> ne o zaman ne diyecekler sema alayna cezirna em işte kendi kendilerine söyleyecekler Allah onların bu sözlerini İbrahim suresine atıdır yani Mevla cehennemdekilerin bu sözlerini Kur'an'dan naklediyor. Şu anda cehennem, e, kimin ne cehennemlik olduğu, orada başta ne geleceği belli diyorum sana da. Sen Aziz Bayındır'a ne bakıyorsun? Allah bilmez diyor ya. Herif imsakiye yapmış. Bunun imsakiyesiyle oruç tutan orucu olur mu? Adam Allah sıfatını Allah bilmez diyor. A cehennemdekilerin ne dediğini söylüyor. İleriyi bilmez. Nasıl ileriyi bilmez Allah bizden? Ne farkı kalır aşağıya? Bak cehennemde söylenen sözü burada söylüyor. Diyecekler ki sevavun aleyna. Bizim için eşit oldu. Ecezi ister feryadı falan basalım, bağırıp çağıralım. Em sabrına istersek de sessiz sükürt olalım. İkisi de para etmedi. Bin sene bağırdık cevap yok. Bin de sabrettik cevap yok. Ma lena min mahis. Artık bizim için kaçıp kurtulacak bir yer yok. Biz ebedi cehennem odunları olarak kaldık diyecek mi? Tabi bu feazel bir küf küffar. Bu kadarı kafirlere oluyor. Neden? Çünkü Müslümanlar cehennemde yansa da yedi bin seneye kadar yanar. Sonunda cehennem sırf kafirlere kalır. Onun için bu azap kafirlere maksustur. allah Teala muhafaza etsin. Ama tehlike nerede? E hoca sen bunu bana ne anlattın o zaman ya bir saattir? Madem bu azap kafirleridir beni ne korkutuyorsun? Ama sen içki içersen sarhoşken bir insanı kafir edecek, elfaz-ı küfür konuşursan kafir olur musun? olur? Karına boş ol dersen boş olur mu? Olur. Kafir olacak laf edersen de olur. Bu kadar elfazı küfür var. İnsanlar her gün çeşmeden su içer gibi dur dur dur alfazı küfür konuşuyor. Kafir edecek sözler. Bunlar da çok önemli. İnsanı kafir edecek sözleri bir kitap hazırlayayım dedim size ama işte başa edemedim. Dur bakalım. Şimdi insan eğer büyük günahlar işlerse, tevbe de etmez, bunlara ısrar ederse son nefeste ölürken imanının kaybolması tehlikesi vardır. Sen ben kafir miyim? Bana ne okuyorsun? deme. Kafir değilsin ama günahkar müslümanız hepimiz. Eğer bu günahlar böyle birike birike e, kalbimizdeki nuru söndürmeye giderse iş son nefesinde Müslümanken kafir olarak ölenler vardır. Onun için imanlı ölme dualanı çok yapalım. Dualarım kitabında var. Cep dualarında var. El ihtiyatatta var. E, i̇manlı ölmekle alakalı ne kadar dualarımda birkaç tane var. Ne kadar dua zikir öğreniyorsak imanlı ölemek için bunları yapalım. Bir de günahlardan, zulümden kaçalım. Kafir olarak ölmenin, bir Müslümanın son nefeste imanı kaybetmesine sebebiyet verecek en büyük iş zulümdür. Adamın malını gasp etmek. benim kadını hanımını dövmek. Ortağına eziyet etmek. işçiye zulüm yapmak. Bunlar çok büyük bir şey. Kafir olarak öldür adamı ya. Namaz kılman para etmez. Onun için bu azap kafirleredir ama kafirler için hazırlanan ateşten siz de kollayın kendinizi Allah buyuruyor. kafiri. O zaman bana ne bu azaptan diyemezsin. Ödün kopması lazım. Kafir olarak ölme tehlikesinden dolayı Koca Ali adrevendi Hazretleri 120 yaşında zat imanımı kurtarmam için son nefesle hüsnü hatimem için dua ister. Halidi Bağdadi evliyanın reisi Kutbulak Tap ne derdi? Ben çok tehlikedeyim, çok korkuyorum imansız ölmekten. Ne olur imanlı öleyim diye bana dua edin derdi ihvanlarına. Onun için hepimiz kafirler için hazırlanan azaptan kendimizi kollayalım. Allah cümlemizi bu sahurlerde, bu seherlerde yapılan istiğfarlar ve dualar ve zikirler, dergideki duaları, duaların kitabındaki zikirleri, asla Ramazan-ı Şerif kitabındaki zikirleri, nafile namazları, farzları zaten hiç bırakmayalım. Nafile namazlarda ihmal etmeyelim Bu Ramazan dahaf olmayan daha olmaz Önümüzde çok kıymetli mübarek geceler var Hele ki son 10 gecelere yaklaşıyoruz İnşallah zikir üzere Dua üzere istiğfar üzere Mevla'ya sığınarak yalvararak İşte şimdi anladın mı cehennemden azat Olmak ne demek Cehenneme girenlerin durumunu duydun İşte ben size diyorum 600 bin kişi iftarda azat oluyor Her cuma günü saat başı 600 bin Anladın mı şimdi Kadir Gecesi bu kadar azatlı var yani bir Ramazan'da son gece toptan bir o kadar azatlı var. Son gece toptan, baştan sona azat olan kadar bir daha azat var. Önümüzdeki derslerde hatı gelebilir sırayla. Hal böyle olunca, iftardan öncelerde konuşuyorum bunu. Sehullerde, cennet, cennet ahireti bahsetmeye çalışıyorum. İftardan önce Ramazan'dan bahsediyorum. Çok önemli mevzular anlatıyorum. Kaçırmayalım, kaçıktırmayalım. Milleti arayalım, haberdar edelim. Ve en mühim mesele, Mutlaka af olmanın çaresine bakalım. Efendim dualardan, zikirlerden asla uzak kalmayalım. Allah Teala cümlemizin ağızlarımızı zikirle yaş, yaş olanlardan ve ölürken efdalul amalen temute ve lisahul ratbu min zikrillah Teala. Amellerin en üstünü ölüm gelip çattığında senin lisanın Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir. Sırrına mazhar haraylesin. Şun varik saatte Allah için dinleyenler, Allah için insanlara tebliğ yapanlar, davet yapanlar rahmetine. Ya Rabbi dillerimiz zikirle ıslak halinde senin tevhidini okuyarak, tatlı tatlı okuyarak, kolayca zikrederek ölmeyi cümlemize müessir eyleyip, boyunlarımızı bu Ramazan'da cehennemden azade eyle, ana babalarımız da boyunlarını azade eyle ve bütün sevdiklerimizi de bu dualara ilhaka ile. Amin diyen dilleri nar cehennemden azade Amin O sallallahu aleyhi ve sellem ve الحمد لله رب العالمين صل عليك الله يا خير الورى جدد حبات الزمال واكثر صل عليك الله مَا غيث همى فوق السهول وبالجبال